1585 numaralı konu Hazreti Peygamber'in görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kişiler onun velileridir buyurmaları. Bir kişi Hazreti Peygambere "Ey Allah'ın Rasulü, Allah'ın velileri kimlerdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdiler: "Gördüklerinde insana Allah Teala'yı hatırlatan kimselerdir."